Radyo tiyatrosu. Halide'de bir çocukluk yaşandı. Yazan Halide Eşber. Yöneten Engin da, Efektör Erhan Mesutoğlu. Oyun sanatçılar Ece Tejenpar. Ece'nin çocukluğu Halide Eşber. Emine Hanım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 ilk gençliğim. Cıvıl cıvıl kuş sesleriyle uyandığım sabahlar. Yastığımın altına hep minik hediyeler bırakırdı o kuşlar. Sabah ezanıyla kalkan büyük annem. Her sabah gülümsemeleriyle eskimiş, çok eskimiş kahverengi deri ceketi ve kasketiyle gelen o kısık, ihtiyar sesli sütçü Ali Bey amca. Neredesiniz?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 Bu dünyada ne var ne yok hepsinden haberli, ee, ne demişler, erken kalkan yol alır. <gülüyor> <gülüyor> ee Ali efendi, bugün bir kilo daha süt istiyorum, <gülüyor> Ece'nin kardeşleri gelecek. Ooo, ya, ee, nihayet geliyorlar ha? Ee, öyle tabii, başka şehirlerde oturmak kolay ee, değil. çok uzun zaman oldu, siz de özlemişsinizdir ha, <gülüyor> ha şu çocuklar ha. Günaydın Ali Efendi. Günaydın Hayati Bey. Ee, bu günlerde iyi görünüyorsun maşallah. <gülüyor> Bunca koşturma, çalışma... ...hem de gece gündüz demeden en çok... ...dinlenmen gereken zamanlar artık ale Efendi. Biraz dikkat et kendine. <gülüyor> İnan, sen düşünmezsen kimse düşünmüyor seni. Şükürler olsun Bahar. Her şeyin yeniden doğduğu, bu günlerin sabahlarında... ...biraz daha dayanacağım gibime geliyor. Konuşma böyle.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 Bu sabah kuşlar geç kalmışlar bana verdiler getirmen için ee, dediye bir teşekkür öpücüğü yok mu? <gülüyor> en küçük kızınız bu sizin Hayati bey en küçük kızınız <gülüyor> anneanne, anne anne anne dediye dedi <gülüyor> öyle kaç yıldır doğru düz bilmedi çocuk anne babayı. biz de ne dedi olduk ne de anne anne.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 Ee, büyük annemiz, büyük annemiz iyi dikişliker. O diksin. Böylece kurt da anlamaz kendisine ne olduğunu. Kanında bir boşluk hisseder sadece. <gülüyor> <gülüyor> Ağzını bağlarız gene de. Ne olur ne olmaz diye bizimle gelmesini izin veririz. <gülüyor> arkadaşımız mı olur yani? Evet, arkadaşımız olur. Ne? Ne yapalım sen öyle istiyorsan. Ama bak, beni yemeğe kalkarsa karışmam. Dayısız kalırsın. Hadi atla arkaya. Seni gezdireyim. Ha, dur bakalım.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 Bu sanaryen daha önce de aramıştı. O zaman daireler yarı yarıya pay ediyordu. Şimdi pay filan lafı etmeden kapadım telefonu Ay Allah sinirlerim bozulmuş, boşu boşuna. Oluyor kızım, yalnızlık da oluyor bunlar. Boş ver. Siz nasılsınız bakalım? Biz çok iyiyiz anneciğim. E, senin ayağın ağrıyordu şimdi nasıl? Aman ece yine ağrıyor. Ne olacak?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 Hep kendi içinde, sakin, bazen öyle korkutuyor ki beni bu halleri. Hala çöp gibi. Bir türlü kilo alamadı bu çocuk. Biliyorum, her şeyi biliyorum da... Ne <gülüyor> diyebilirim ki? Aylardır aramıyorlar. Hadi biz anne babayız, bize yaparlar. E bu çocuğun ne suçu var? Arada bir, iki kardeşi, annesi, babası oluyor. Bu ona çok, çok dokunuyor. İnan, ama elden bir şey gelmiyor. Suçlu bir cezan ataeye en başından yaptık. Kızımız küçük dedik. O ne yaptı? Senesi olmadan bir tane daha. Dede, dede bak bak. <gülüyor> bu bir yumurta tavuklar hediye ettiler. Ay da bu gerçek bir hediye. <gülüyor> Sabah hepsini topladığımı sanıyordum. Ay iyi ki ezilmemiş. Bak bak bak bak bak bak bir ördek dışarıda kalmış. Hayır, hiçbirisi dışarıda kalmadı. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben bir tane görüyorum. Çünkü hepsini saydım. Peki, şu şu Ece? O bir vapur. Öyle mi? Peki nereye gidiyor acaba? Adalara. Birincisi? Kınalı. İkincisi <gülüyor> Burgaz, üçüncüsü <İkincisi gülüyor> Heybeli, dördüncüsü <gülüyor> Büyükada. <gülüyor> Aferin. <gülüyor>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 Çiçeklere bakmak da kolay değil artık. Şimdiki evimin balkonu var. Orada yetiştiriyorum çiçekler mi? Arada sırada da dost ziyaretleri yapıyorum. Ee, Bacakların beni taşıdıkça sürf gidecek böyle. Her zamanki gibi trenle mi geldin Seherim? Yok Hayati Bey artık uzak gelmeye başladı istasyon. Bizim oraya bir durak yaptılar otobüse biniyorum. Saatlerini öğreniyorum gidip gelenlerden. Biraz önce çıkıp bekliyorum.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 sen dersen, yarın sabah erkenden bostancı iskelesinde buluşup ah, adalara gidelim ah, diyoruz, ne dersin? Ah, şimdi, ah, şimdi bütün çiçekler açmıştır, biraz çiçek toplarız, biraz da yürürüz, ah, hem sakindir, güneş de ısıtır. Günler iyice uzadı nasıl olsa, akşama doğru da döneriz. Ay çok iyi olur kızım, ben de bunu bu günlerde, çok uzun zamandır gelmediniz, özledim sizi. <gülüyor>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 Burası böyle! Ender, bahçemiz nasıl? Aynı anlattığın gibi! Biraz bakımsız ama, burasını baharda duyduğumuz mutluluklar gibi hissediyorum, bilemezsin! Burası benim çocukluğum, sevgim, her şeyim! Anne! Geldim, Anne! geldim! <gülüyor> Anne! Hoş geldiniz! <gülüyor> i̇şte bu Ender! Merhaba efendim! <gülüyor> Memnun oldum evladım! Gelsenize içeri! Anne, dışarıda oturalım, hava çok güzel! <gülüyor> Neler diyorsun Ece? Pislik içinde bahçe!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 Fark etmedin mi Ender bugün beni senden istemeye geldi buraya? Anne, bu çikolatalarda mı hiçbir şey anlatmadı sana? Ah, ah, ah. <gülüyor> Aşk olsun Ece, bana böyle şeyler söyleme lütfen. Ah, Anne. Hmm, biliyordum zaten böyle olacağını, okula başladığından beri bir tek Ender.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 Kes gitti çocukluğumla birlikte. Büyük annem gitti, dedem gitti, dayım gitti. Evimiz o bahçe içinde, karşıdan bakıldığında kalemtırak evlere benzeyen sarmaşıklarla güllerle hanım elleri çam ağaçlarıyla süslü. Artık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 İçimi daraltan, nefes aldırmayan bir coşku artık ilk bahar. Ece, Ece kızım. Efendim anne? Bak eşyaları götürürken az daha düşüyordu. Ah müzik kutum. Ah, <gülüyor> deden getirmişti Ejne bir ülkelerde.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 Ben kendimi onun yerine koyardım. <gülüyor> ben o zaman çocuktum. Annecim, evet, iyice baktın mı? Hiçbir şey kalmadı, değil mi? Evet. Yalnızca anılar sıkışmış her köşesine. Gözlerime dolu verdiler. Hadi Ece. Hoşçakal güzel evim. <gülüyor> Küçük Yalı'da Bir Çocukluk Yaşandı... ...adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Halide Eşber... ...Yöneten Engin da, ...Efektör Erhan Mesutoğlu... Oynayan sanatçılar... ...Ece Tijenpar... ...Ece'nin çocukluğu... ...Halide Eşber... ...Emine Hanım...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 Ceyhun Erden radyo tiyatrosu son erdi hoşçakalın